Sevgili dinleyiciler, burası Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TKRT. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Seyidek Nefise. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Razi Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo Sevinç Çokum, Seslendirme yönetmeni Elif Baysal. Hanım evliyalardan, tefsir ve hadis alimi Seyyidet Nefis Hazretleri, Hicri 145, Miladi 745 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tahire ve Kerime Tüttar'ın lakaklarıyla bilinen Nefise Bin Hasan, Hazreti Alemin radıyallahu anh, dördüncü göbek torunuydu. Yüce Allah onu, ilim, cömertlik, itaat, ibadet zenginliği, şefkat, ...ve sevgi bolluğu gibi basıflarla donatmıştı. Önce Medine-i ye yerleşen... ...daha sonra Mısır'a giderek... ...oradaki halkı aydınlatan Seyidet Nefis Hazretleri... ...ilmiyle alimlere hoca... ...dualarıyla Mısır'a bereket... ...insanlara şifa oldu. ...yar kum fırtınasına dönmeden eve varabilsem... ...deveye de bir şey oldu... ...sanki adım atmak istemiyor... ...Allah Allah... ...hadi bakayım Uysal huylu devem... ...eve geç kaldık, biraz çabuk... ...Gübane Hatun'la çocuklar merak eder sonra... ...a, şu kumlara, bata çıka yürüyen kadın da ...yolunu kaybetmiş birine benziyor... Pek Rabbim. Nasıl oldu da yavrumu kaptırdım o kuşa? Kim bilir hangi dağın başında dolanır durur. Kolum kanadım indi. Ben yavrum olmadan nasıl yaşarım? Erenlerden birini görsem de... ...derdimi ona döksem... ...duasını alsam... ...gagalık, kara kanatlı kuş... ...nasıl da aldı yavrumu? Rüzgarın savurduğu kumlar arasında... ...beliren şu zaptaki... ...seçkin birine benzer... yana geliyor. Efendim... ...efendim... ...bana yardım edin efendim. Ne olur bana yardım Kızgün edin. Kılgün çöle yağmur gibi yaş akıtan kadın. <Gülüyor> Derdin nedir ki yüreğine sığmadı da... ...deniz gibi taştı? Niye böyle saç baş Ey Hazreti Asenye Ömer Seni kim tanımaz Gelişinden belli O mübarek soydan olduğun hemen anlaşılıyor Yolundan çekileyim de basacağın yerde ayak izim olmasın Ey dertli kadın Dur da derdini söyle Benden yardım istedin Neden dövünüp duruyorsun Kaybettiğin nedir Para mı mal mı evlat mı eş mi Borca düştünse çaresi bulunur. Yok eğer eşini, evladını, canından birini kaybettinse... ...onun çaresi yoktur. Ey Hazreti Haseniyenler! Zeyd Hazretleri'nin cömert yürekli oğlu. Bilerim borçlulara dayanamazsın. Sen ki babandan kalan borcu ödemek için... ...babam Zeyd bin Hasen'in borcunu ödemedikçe... ...başım Mescid-i Nebi'nin tavanından başka bir yerde gölge görmesin diyensin. Benim derdim borç değil. Bir tanecik yavrumu bugün... ...kara bir kuş kaptı. Sanki yüreğimi de... ...söküp beraberinde götürdü. Derdinin içine sığmayışının... ...sebebini şimdi anladım. Vah talihsiz kadın. O kuş kim bilir... ...hangi bulutun ardından koşmaktadır. Benim elimden ancak... ...dua etmek gelir. Peygamber efendimiz... Allahu Teala indinde. ...duadan daha makbul bir şey yoktur diyor. Rabbim... ...sen bu ümitsiz kadını yavrusuna kavuştur. Alan sensin... ...veren Kaybetmenin acısını... ...bulmanın sevinciyle gördü. Kanat sesi... ...işte o kara kuş. Oh. Şükürler olsun Allah'ım. Geri döndü. Kısaında da yavrum. Yavrum. Yüzümsün ya... sevince ne kadar çabuk yer değiştirdi. İşte evladım kumlar üstünde. Kara kuş geri getir bu. Hadi artık üzülme. Duamızı kabul eden yüce Allah'a hamdolsun. Kuş ilişmemiş yavrumun körte yüzüne. Ey Hazreti Aseniyenler. Senin duan sayesinde evladıma kavuştum. Allah sana öyle bir evlat versin ki... ...attığı her adım, söylediği her söz hayırlara sebep olsun. Onun bereketiyle susuz topraklar yeşersin. Onun duasıyla hastalar şifa bulsun. Açılmayan kapılar onun adımıyla açılsın. Geçilmeyen yollar onu görünce geçit versin. Onun ilmiyle karanlıklar dağılsın. İbadeti gecelere, gündüzlere sığmayıp taşsın. Ne düşünüyorsun? musun? Dalıp gitmişsin hatun. Ben Hiç çocuklarımı seyrediyorum efendim. Yalnız o kadar mı? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? ...çocuklarımın içinden hayırsızı çıkmasın diye dua ediyordum. Başka? Yüzümde bir başka düşüncenin izimi var yoksa. Evet. Kutlu bir ışık görüyorum. Sanki bir müjde parıltısı. Ey Abdullah bin Abbas'ın kızı. Müjdeler gizli tutulmaz. Söyle de bileyim. Peki öyleyse. Allah izin verirse bir evladımız daha olacak. Demek ki bu on birinci çocuğumuz. Gücümüz yetip onu da yetiştiririz inşallah. Bu ne güzel müjdedir hatun. Bana o hayırlıların... ...hayırlısı evladın müjdesini veriyorsun. Müjde! Müjde ey Hazreti Hasen evler. Bir kızın oldu. <gülüyor> Şükürler olsun. Demek bir kız. Bu çocuk cömertlikte eşsiz sevgili halası Nefise Hatun'a benziyor. Kız çocuk halaya çeker derler. Dileğim odur ki huyusuyu da ona benzesin. Zira Nefise Hatun halife eşi olunca böbürlenmedi yetimi kimse sizi korudu onlara maaş bağlattı görmeyenlere göz işitmeyenlere kulak oldu mescidi nebi'yi tamir ettirdi alimleri korudu onun için kızım halasının adını taşısın isterim onun da adı nefise olsun ne dersin hatun nefise evet evet nefise olsun Vali geliyor! Vali geliyor! Mecine İbn-i Eber'e valisi Hasen-i Hazretleri geliyor! Açılın! Açılın! Gördün mü Nefise? Şu insanların vali geliyor diye telaşına bak. Halbuki rütbeler, mevkiler gelip geçicidir. Benimki de elbette. İnsan başkalarının gıpta edeceği bir mevkiye sahipse kibirlenmemeli. Çünkü peygamber efendimiz kalbinde bir hardal tanesinin tartısı kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor. Servet de geçici öyle değil mi babacığım? Asıl zenginlik insanın gönlündedir demiştim. Hem peygamber Efendimiz kul vazge edince allah Teala onu itikat göklere kadar yükseltiyor demiyor mu? <gülüyor> Elbette. Bu kız valinin kızı değil mi? Evet. Henüz beş yaşında. Hadisi şerifleri, iskami bilgileri şimdiden biliyor. Şaşılacak şey. Halinde tavrında da bir başkalık var. Sanki yetişkin bir insan gibi. Nereye gidiyoruz baba? Resulullah'ın kabri saadetine yüz sürmeye nefisle. Babam beni o kutlu mekana senin yaşındayken götürüyordu. Bir gece Resulullah Efendimiz babamın rüyasına girmiş. Ya Zeyd. Sen oğlundan razı olduğun için ben de oğlundan razıyım buyurmuş. Şimdi razılık dilemeye gidiyorum. Ben senden hoşnudum kızım. Umarım o da senden hoşnuttur. İnşallah babacığım. Nefise kızım, geceleri hiç uyumuyorsun. Ne zaman kapına varsam seni ibadet ederken görüyorum. Siz de uyumuyorsunuz anneciğim. Sen gençsin yavrum. Uykuna ve gıdana dikkat etmelisin. Haklısınız anneciğim. Fakat benim gıdam ibadet ve ilim. Ama zayıf düşersen ibadetini yapamazsın kızım. Yarın Mescid-i Nebevi'ye gitmek isterim. Fıkıh ve hadis alimleri orada toplanıp ders veriyorlar. İmam Malik hazretleri de geliyormuş. Seni anlıyorum Nefise yavrum. Sen İslam ilimlerini öğrenmek için yaratılmışsın. Önce Medineliler buyursun. Buyurun. Buyurun şöyle buyurun. Hoş geldiniz i̇mam Malik hazretlerinin ilminden ben de faydalanmak isterim. İşte, şuracığa oturayım. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. i̇mam Malik konuşurken sanki bir aydınlık saçıyor etrafa. İlminden gözlerim kamaştı. Kişinin faydasız şeyleri terk etmesi... ...Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir kişi bir söz söyler de... O sözden dolayı cehennem ateşine düşeceğini hatırına getirmez. Bir kimse de bir söz söyler, bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağı aklına gelmez. Ya ilim efendim? İlim bir nurdur. Allahü Teala bu nuru mümin kullarının kalbine koyar. İlim öğrenmek isteyen kimsenin Allah korkusunu da ima her an duyması lazımdır. Şimdi ben bir soru sorayım. İşittim ki aramızda yaşça küçük fakat bilgisi üstün kimseler varmış. Ama onlar başlarını eğerek gerilerde oturup bize kulak verirlermiş. Seyyid et Nefise Hatun'u görmek isterim. Nerededir acaba? Yok mu? Ehli Beyt'ten Haseni Enver'in kızı, Nefise Hatun nerede? Buradayım İmam-ı Malik Hazretleri. Seyyidet Nefise. Hoş geldin kızım. Kendini neden bildirmezsin bize? Hadis ilminde üstünlüğünü işittim. Belki de bu hususta benden de ilerdesindir. Ey İmam-ı Malik Hazretleri. Ben sadece bir dinleyiciyim. Sizin bilgilerinizin henüz eşiğindeyim. Benim bilgim sizinkine erişebilir mi? Dünyanın imamı, Hicaz hatibi, Haremeyn müftüsü ve Ümmeti Muhammed'in güneşi diyorlar size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelir ki insanlar her tarafa ararken Medine'deki alimden daha alim bir kimse bulamazlar. Hadisi şerifi sizin için söylenmedi mi? Bilim... İlimden üstündür, ey nefisetül ilm. Bana nefisetül ilm dediniz. Evet. Adının ilimle anılmasını istediğim için böyle dedim. Bundan sonra talebelerimiz senin de ilminden istifade edecekler. Sen ilmin bereketi olacaksın. Biz alimler dahi bu deryadan bilmediklerimizi öğreneceğiz. Ey hatun, Nefise'yi evlendirme zamanı gelmemiş midir? Kureyş'in ileri gelenlerinden isteyenler var. Nefise kendisini öylesine ibadete verdi ki... ...ne kimseyi beğeniyor ne de gönlü evlenme taraflısı. Göçüp gitmeden onun da evini barkını görseydi. Kısmeti kimse kendiliğinden ortaya çıkar. Benim Allah'tan dileğim ona layık bir eş olsun. İnşallah efendim. İnşallah. İshak-ı Muhtemen. Bu gölgelikte beni mi bekliyorsun yoksa? Evet efendim. Bir dileğimi arz etmek için buradayım. Eğer haddimi aşıyorsam affedin. O nasıl söz Caferi Sadık Hazretleri'nin benzersiz evladı. Biz ki aynı ağacın dallarıyız. Sen de çocuklarım gibi benim evladım sayılırsın. Söyle bakalım şu dileğini. Hadi çekinme. Şey efendim... ...nasıl söylesem bilmem ki. Evet. Eğer bir hata işliyorsam... ...kızgın güneş beni çöl ortasında yakıp eritsin. Mum gibi damla damla akıp gideyim. Bir dileğim var. O dilek benim için gökteki yıldız kadar uzaktır. Yine de... ...imit denen şey yüreğimi zorlayıp duruyor. Ey yüzünde Resulullah'ın izlerini gördüğüm İshak. Söyle, tez söyle. Seni dinliyorum. Kerimenizi isteyen yüzlerce talip arasına ben de dahil oldum. Razı gelirseniz dünyaları bana vermiş olursunuz. Razı gelmezseniz dünyaların altında ezilip kalırım. Ama yine de vereceğiniz her cevaba karşı boynuma yıktır. Demek öyle. Çalıp gittiniz efendim. Bir şey demeyecek misiniz? Fakat cevap vermiyorsunuz. Nereye efendim? Cevap vermeden mi gidiyorsunuz? İşte Hazreti Asini Yemer, mezcitten dağılanların arasında. İshak! İsa ki muhtemen. E, beni mi çağırdınız efendim? Evet. Seninle konuşmak isterim. Gel şöyle yürüyelim. Kızım Nefise ile evlenme talebinde bulutmuştum. O gün susup kaldım. Çünkü Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in kavli olmadan sana cevap veremezdim İsa. Onun için susup kaldım. Haklısınız efendim. Dün gece rüyamda efendimizi gördüm. Bana... Ey Hasan, Nefise'yi İshak'la evlendir buyurdu. Demek ki bu hayırlı bir izdivaç olacak. Evet İshak, öyle şaşkın durma. Birden şaşırdım da ne diyeceğimi bilemiyorum. İsteğin geri çevrilmedi. Nefise'yi sana eş olarak veriyorum. Birbirinizi kırmayın ve sonuna kadar birbirinize destek olun. İman ve bilgi yolunuz hep aydınlık olsun. Ey Nefis Hatun, geceleri durmadan göz yaşı dökersin. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Bilmeden incittin misin? Evlat istedin, yüce Allah bize kasımla gülsmi verdi. Söyle bana, neden gözyaşı dökmektesin? Aklıma bazen babam düşüyor efendim. Bana ilim kapısının yolunu gösteren oydu. Onu kaybetmek beni yıktı. Bazen de acı çeken insanları düşünüyorum. Hastaları, şifa bekleyen kulları, feryadı duyulmayan, çaresi bulunmayan hastaları. Onun için ağlarım işte. Böyle yaparsan hasta ve zayıf düşersin hatunum. İster misin seninle bir yolculuğa çıkalım? Önce Şam'a gideriz... ...sonra da Mısır'a geçeriz. Mısır mı? Nil nehrinin bereketiyle dolup taşan diyarı gitmeyi kim istemez? <gülüyor> evet adım. Eğer gidersek o ülkenin asıl bereketi sen olacaksın. İlminle, dualarınla. Nil'in hayat verdiği o topraklarda... ...bedeni ve yüreği şifa bekleyen çok insan var. Oraya gitmeliyiz. Ne dersin? Peki efendim. Madem istiyorsunuz... Allah nasip ederse gideriz. Seyret Nefis'e gelmiş duydunuz mu? Ülkemiz Seyret Nefis'e gibi bir İslam büyüğüyle şereflerdi. Ne mutlu bize. Evimiz, malımız, mülkümüz, aşımız ona feda olsun. buyursun bizim eve. Nefis'e hatun bizim evde kalıyor diye seviniriz. Bayram ederiz. Verilerden Hazreti Abdullah'a cihazatın boş evine yerleşmiş. Onu dinlemek, duasını almak isteriz. Sıratı gelince bizi kabul edecektir. Merak etmeyin. Zeynep, şu ipleri bir an önce örelim de pazara gönderelim. Allah çalışmayanları sevmez. Peki anacığım. Ama bugün ben sizden daha fazla ip öreceğim. <gülüyor> Hadi öylese yarışalım. Hı hı. Ziyaretçimiz olmalı. Açıver kızım. Hala. Halacığım. Kapıda Mısır valisinin gönderdiği bir elçi var. Bir haber getirmiş validen. Validen mi? Niye acaba? Peki peki Zeynep. Buyursun. Bekletmeyelim haberciyi. Efendim. Nefis Etüldü Hazretleri... ...Mısır valisi Sırrı Hakem selamlarını iletti. Aleyküm selam. Yoldan gelmişsiniz. Buyurun soluk alın. Tez yola düşmem gerek. Önce üzerimdeki emaneti teslim edeyim de... ...vali hazretleri gönderdi bunları. Buyurun. Nedir bunlar ey haberci? Bu keselerin içinde yüz bin dinar var. Bunlar sıkıntı çekmeyesiniz... ...üstünüze başınıza... ...sopranıza harcayasınız diye gönderildi. Demek öyle... Benim aşta giyecekte gözüm yoktur haberci. Bunu vali hazretleri de bilir. Yine de bu keseler gönlünün zenginlikleriyle dolu besbelli. Öyleyse onları geri çevirmeyip fakirlere dağıtsam bana darılmaz herhalde. Yani parayı kabul etmeyip fakirlere mi dağıtacaksınız? Evet. Geliyor. Seydet geliyor. Yine yoksulları sevindirecek galiba. İşte, işte keselerle para dağıtıyor. Biz de nasip denelim? Hadi. Seydet nefsine, Seydet nefsine Hazretleri. Bana vereceğiniz bir şey yok mu? Bütün keseleri dağıttım. Bana da pay düşseydi işimi tamamlardım. Üzülme. Şu ördüğüm ipleri sana verin. Satıver. Parası senin olsun. Demek ki senin de kısmetin bunlarmış. <gülüyor> Sağ ol ey Seyid et Nefise Hazretler. Sağ ol. Hanacığım, karnım acıktı. Sen karnını doyur kızım. Ben oruçluyum. Ama hala yiyecek bir şeyimiz kalmamış. Mutfak bomboş. Bir parça ekmekten başka bir şey yok. Sahi mi? Dolaplar da mı boş Zeynep? Evet hala. Bir daha bak o zaman. Aman Allah! Tetkiler ağzına kadar meyve dolu. Dolaplarda peynir, hurma, ekmek. Zeytin. Fakat demin bunlar yoktu. Nasıl olur? Halacığım mutfak yiyecek dolu. İnanamıyorum. Ey Zeynep. Kim Allahu Teala'nın doğruluk üzere sadık bir kulu olursa... ...Allah her şeyi onun emrine verir. Nil nehrinin suyu hiç bu kadar azalmışlar. Neredeyse tarlalarımız, bahçelerimiz kuruyacak Vali Hazretleri. Açlık, kıtlık kapımızda bekliyor. Biliyorum, siz onu merak etmeyin. Mısır'ın eski bereketine kavuşması için seyidet Nefise'den dua isteyelim. Tes haberciler gönderilsin. Peki efendim. ...ben dünyayı terk etmek isterim. Dünya beni terk etmiyor Rabbim. Toprağın suya, Mısır halkının senin nimetlerine ihtiyacı var. Rabbim, senin rızan için gündüzleri oruç tutar, dünya lezzetlerinden uzak dururum. Sense bana yiyebileceğimden fazlasını gönderir, evimi, mutfağımı nimetlere gark edersin. Rabbim... Bana verdiğin gibi kuraklıktan kavrulan şu toprağa da bereket saç. Ne yiyip içeceğiz diye düşünen şu halkın yüzünü güldür. Ne olur. Ey Nil. Duyuyor musun? Gök Allahu Teala duamızı ne de tez kabul etti. İşte yağmur başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sualım kabul oldu. Kısır annesi Allah senden razı, razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yapacağız? Aman Allah'ım. Elimden bir şey gelmiş. Akdeniz'in sularına neredeyse gark olmak üzere. Rabbim bizleri koru. Uzaktan mısır tomrakta? Rabbim bizi karaya ulaştır. Senin ulaşamadığın kalp. Erişemediğin kıyı yoktur. Bize merhamet et. O topraklarda seyidet nefise diye bir hanım evliliği yaşar. Senin kutlu ve cömert kullarındanmış. Sular onun duasıyla durulur. Tohum onun duasıyla bereketlenirmiş. Ey Rabbimiz! Bu yüce gönüllü hatunun hatırı için bizi felaketten, sulara gark olmaktan bu. Rabbim... da, yağmur da senin nedir? Gök karardı. Nil suları kabardı. Akdeniz kim bilir nasıl çırpınmadadır şimdi. Olur ki balığa çıkmış... ...seferden dönen tekneler, gemiler vardır açıklarda. Olur ki felaketin eşiğindedirler. Sen onları koru. Selametle yol almalarına... Esenlikle kıyıya çıkmalarına yardım et. Dağ gibi yükselen dalgaların öfkesini söndür ya Rabbim. Üstümüze bir kuş benim. Bakın bakın. Yaklaşıyor. Evet. Aynen. Buraya geliyor. Şey evet. Kırmızı bir şey yok. Evet. Kırmızı bir şey yok. Ardındakiye bırakabiliriz. Evet. evet. evet. Bir, Bırak. bir bohça. E, açın bakalım. Ne var için İçi iplik dolu. Bunun bir anlamı olmaz. Bir bohça dolusu iplik. Evet evet. Gemimizde açılan yediği bununla takılacağız. Hayfol hanım. Hadi iç başına. Hadi, hadi, hadi, Yüce Allah seyid et senin hatırına bizi geri çevirmeli. Bu yardım Rabbimizdendir. Şükürler olsun. Nefis Hazretleri evde mi kızım? Bilirim ibadetiyle meşguldür ama... ...başım darda olmasa gelmezdim. Bir haber veriver ne olur. Dört yetim anası iplikçi Ayşe Hatun geldi diye ver. Söyle Ayşe Hatun. İşte buradayım. Söyle derdini. Allah. Burada mıydınız Nefis Hazretleri? Evet. Ne oldu? Ee, Feridek Nefis Hazretleri. Ben dul bir kadınım. Dört yetimim var. Geçimimi iplik yapıp satarak sağlıyorum. İpliklerimi her cuma pazara götürüp satarım. Bu cumada yine iplik bohçamı başımın üzerine koyup pazarın yolunu tutmuşken tepemde bir kuş peyda oldu. Git derim gitmez, git derim gitmez. Herhalde yuva yapmak istiyor diye düşündüm. Derken bohçayı kapı vermez mi? Bütün emeğim bir anda gitti. Üstelik parasız kaldım. Senden dua isterim Nefis Hazretleri sadece dua. Üzülme Ayşe Hatun. Gene şu mindere otur nefes al. Zeynep, efendim alacığım. Misafire nar şerbeti getir. Yorulmuştur. İçi ferahlasın. Peki yanaşın. Ya Rabbi! Sen kullarına acıyansın. Senin merhametin sonsuzlukları kaplar. Bu yaşlı ve yoksul kadına yardım et. Ona ve yetimlerine acı. Onların sıkıntılarını gider. Yüzlerini güldür. Zeynep. Kapıyı açıver. Hayırlı bir haber gelmiştir inşallah. Halacığım. Kapıda bir kaptanlı tayfaları var. Seninle görüşmek isterler. ...kaptana söyle kızım... buyursunlar. Seyir et Nefise Hazretleri... ...nihayet sizi bulabildim... ...yoldan gelirim... ...gemimiz demir attıktan sonra doğruca sizi aramaya koyuldum. Şükür ki bu memlekette namınızı şanınızı bilmeyen yok. Hele nefes alın... ...buyurun oturun şöyle. Sağ olun. Fazla vaktim olmadığından hemen dönmem lazım... Gemimize buğday yüklemiş Akdeniz'de yol alıyorduk. Birden fırtına çıktı. Kuşun getirdiği ipliklerle açılan gediyi kapattık. Gemimiz artık su almıyordu. Ayrıca fırtına birden birdenbire dinmiş, sular yatışmıştı. Sanki az önce yaşadıklarımız bir kabustu. Yüce Allah, ettiğimiz duaları sizin hatırınıza kabul etmiş olmalı. Neyse, sağ salim kıyıya vardık. ...bize şükran borcumuzu ödemeden gitmeyelim dedik. Bir felaketin eşiğinden dönmenize sevindim. Allah dualarınızı imanınız sayesinde boş çevirmemiş. Bize borçlu değilsiniz. Nefise Hazretleri... ...benim içime şimdi bir merak düştü. Kaptanın gemisine gelen kuşun getirdiği iplik bohçası... ...sakın benim olmasın. Kırmızı ipekten inci işlemeli bir bohçaydı. Şüphesiz ki bugün buraya gelmeniz... Ve bu gemicilerle karşılaşmanız sebepsiz değildir Ayşe Hanım. Ana öyle gelir ki o iplikler sizin ipliklerinizdir. Merakta kalmayın. O bohçayı yanımıza getirmiştir. Alfa'lar. Buyur kaptan. Bohçayı verir misiniz? Buyur kaptan. Evet. Evet bu benim bohçam. İşte o. Benim bohçam bu. Demek ki biz senin ipliklerinle gemimizi kurtardık. O halde zararını ödemem gerekir. Şu kese alıver. İçinde 500 yüz dirhem para var. Zararını bununla karşılarsın. Sizin geminiz kurtulmuş ya. Bana bu parayı vermeseniz de olur. O senin hakkındır Ayşe Hatun. Geri çevirme. Çünkü sen dört yetimin için çalışıp çabalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ben iki zayıf kimsenin hakkına hürmet gösterilmesi hususu üzerinde duruyorum. Yetim çocuk ve aciz kadın buyuruyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Nefise seni görmek, duana almak isteyenler sokaklara sığınıyor. Bak görüyor musun şu izlihanı? Söylesene, onların hepsini kabul edecek misin? Onlar kim bilir hangi işlerini bırakıp, hangi sıkıntılara katlanarak bu sıcakta yola düşmüşler. Geri çevirmek olur mu? Ey nefis et Bilirim, bu insanlar odalara sığmazlarsa, senin gönlün o kadar geniştir ki, orada yer bulurlar kendilerini. Korkun şu ki, yorulup hasta düşeceksin. Papıları aç efendi, gelsinler. Benim için yol yürüyeni o kapıdan geri çeviremeyiz. O ayaklara borçlu kalırız sonra. Peki hala. Enişte! Enişte! Halam seccadesinin üzerinde baygın yatıyor. Ne? Baygın mı? Şu mumu alıp hemen geliyorum. Nefis Hatun! Hatun Aç gözünü. Çabuk su getir Zeynep. Hı hı. Tabii. bu sıcakta onca kalabalığı kabul etmek kolay mı? E Efendi. Bana ne oldu? İşte su. Halacığım iç ne olur? Nasıl? Açıldın mı biraz? Merak etmeyin. İyiyim. İyiyim. İyiyim. Gece gündüz hem ziyaretçi kabul ediyor... ...hem de ibadetlerini hiç aksatmadan yerine getiriyorsun. Artık Mısır yormaya başladı seni. Hem bu ev ziyaretçiler için çok dar. İstersen Medine-i Münevvere'ye döneriz. Bana izin ver efendi. Düşüneyim biraz. Vali Hazretleri... Seyedet Nefis'e Mısır'dan ayrılmayı istermiş. Mısır'dan ayrılmayı mı? Peki ama neden? Oturduğu ev ziyaretçilerle dolup taşıyor. En uzak şehirlerden, köylerden insan kafeleri Seyedet Nefis'in duasını almak için yollara düşüyorlar. Kızgın çölü aşıp gelenler dahi oluyor. Daha geniş bir evde otursaydı sıkıntıları bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde evdar geldiği için burayı bırakmak istiyor. Feyydet Nefise'ye Kahire'nin en geniş evini seçmek bizim için zor olmasa gerek. Yeter ki kendisi Mısır'dan ayrılmasın. Bunu ona böylece iletir. Başüstüne efendim. Ne düşünüyorsun hatunum? Mısır halkı bana alıştı. Buradan ayrılırsam onca yetim onca yoksul ne yapacaklar? Vali hazretleri bize büyük bir ev tahsis edeceğini bildirdi. Öyle sanıyorum ki allah Teala bizi bu mekanda görevli kıldı. Burada kalalım efendi. Bizi arayanlar sağlığımızda ve öldükten sonra burada bulsunlar. Seyit et nefise... Sevgili komşum, kolay gelsin. Yine iplik mi büküyorsun? Evet komşum. İnsanoğlu boş durmamalı. Senden bir isteğim olacaktı Nefise Hatun. Benim çarşıya gitmem gerekiyor. Kızımı yalnız bırakamıyorum. Kötürüm olduğundan aklım onda kalıyor. Ne olur, ben gelinceye kadar sende dursun. Hem iplik bükmene de yardım eder. Elbette komşum, başımla beraber. Sağ ol seyir et Nefise. Gidip getireyim kızım. Zeynep, komşumuz kötürüm kızını getirecek birazdan. Bir tabağa yemiş koy, beraber yersiniz. Peki hala. Şey, halacığım, neden onlara da Müslümanlara davranır gibi davranıyorsun? Onlar bizim komşumuz. Başka dinden olabilirler. Ama onlar da insan Zeynep. Anası pazara gidecekmiş. Şu bahçede güneşlensin biraz. İşte bak, anası kucaklamış getiriyor. Rabbim yürüyememek ne zor. İşte geldim komşum. E şuraya oturtayım. Ah Şöyle. Ben gideyim. Güle güle git komşum. Kızını da hiç merak etme. Size yardım edeyim. Ben de ipik bükebilir miyim? Sen bilirsin kızım. E şey bu ipikleri bükerken canımız sıkılmaz mı? Bizim işimiz sabırdır kızım. Allah sabredeni sever. Bu büklümler bizim sabır imtihanımızdır. <Gülüyor> Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Abdest tazeleyip namazımı kılayım. Ne güzel bahçe. İnsanın içi açılıyor. Burası halamın varlığıyla güzelleşti. Halam nereye gitse orası güzelleşir, bereketlenir. Hastaların yanına varsa hastaları iyileşir. Sahi mi? Doğru söylüyorum. Seyidat Nesilse benim bacaklarımı da iyileştirebilir mi? Kim bilir? İşte abdest oluyor. Ellerine değen su ince bir yol bulmuş. Buraya kadar geliyor. Bu sudan bacaklarıma sürsem... ...iyileşir miyim acaba? Zeynep doğru mu söyler? İzenemeli. Aa! Ne yapıyorsun? Neden o sudan bacaklarını sürüyorsun? Sıcaktan bunaldın mı yoksa? E, e, evet biraz. Allah! Ne olurdu ben de şu Zeynep kulun gibi yürüyebilse... ...yürüsem... ...koşsam... ...başka hiçbir şeycik istemezdim senden. Daha ne zamana kadar anacığımı yık olacağım? Allah'ım! Zeydet Nebise'nin parmaklarından dökülen suyun zereleri ...hissiz bacaklarıma sanki can katıyor. Can geliyor bacaklarıma. İşte, işte ayağa kalkıyorum. Bacaklarım duyuyor. Allah'ım! Allah'ım! Şaşılacak şey... Nasıl kalkabildim? Yürümek istiyorum. Yürümek istiyorum. Dur, dur yardım edeyim sana. Hayır hayır ben kendim başarmak istiyorum bunu. İşte işte adıma tersiyorum. Hala halacığım. Komşu kızı yürüyor. Komşu kızı iyileşti. Allah'ın gücü sınırsızdır. Merhameti ise sonsuz. Senin evinde yürüyor. Allah yürekten edilmiş duaları geri çevirmez komşum. Feyyidit nefisi. Kızımın iyileşmesini bizim için kutlu bir işaret sayıyorum. Bugüne kadar Hristiyan olarak yaşadık. Ama gördüm ki hak yolu İslam'mış. Bizler İslam'ın ışığından mahrum karanlık mağaralardaymışız. Kızım sizin bereketli bahçenizde şifa buldu. Bundan böyle bizim de İslam yolunu tutmamız gerekir. Allahu Teala İslam'ı seçmeniz için kızının hastalığını vesile kıldı. Bundan böyle siz de bu kutlu yolun yolcususunuz. İslam'a adım atmanız kelime-i şehadetten geçer. Buyurun. Benim söyleyeceklerimi tekrar edin. Eşheden la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. ...sevdet tefis hazretleri. Buyurun, yüzünüz pek zararmış. Bu adamlar sizi nereye götürüyorlar evladım? Beyimize götürüyoruz. Beyimiz böyle emretmiş. Fakat neden? Suçu nedir? Söyle evladım, ne suç işledin? İnanın seydet tefis hazretleri, hiçbir suçum yok. Yoksul ve garip bir kimseyim ben. O adam sadece eziyet etmek için yaşıyor. Ne zaman birine zulmetmek istese... ...çarşıya pazar adamlarını salar. Onlar da garip ve güçsüz insanları toplayıp götürürler öyle zengindir ki Mısır hazineleri sanki onun elindedir. Zenginliğinden kuvvet alır. Bu defada kurbanlık benim. Ne olur benim için dua edin. Sıra bundan farkı yoktur onun. Korkmayın evladım. Allah'a sığın. Sizin için dua edecek. Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden sak. Hani nerede? Getirmediniz mi o serçeliyi? Şefim burada. Artınızda oluyor. Allah'ı ne ediyorsunuz benimle? Ben kimseyi görmüyorum. Aa, kısırsın, yemin ederim ki o burada. <gülüyor> Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar. Ah, hani işte bakın <gülüyor> burada. Allah Allah. Sizi görüyorum, fakat onu göremiyorum. Eğer sizi görmeseydim kör olduğuma inanabilirdim. Bu tıpkı hakikati görmeyişime benziyor. Mevcut ama ben göremiyorum. Çünkü gözlerim gaflet perdesiyle örtülü. Çünkü kalbimin ışığı sönmüş. Allah'ım. Eğer ben ne zalim bir adammışım. Bağışla beni yardım. Bağışla. Kendinize gelin. Bağışla. Efendim üzülmeyin. Geçer efendim. Asıl şimdi kendimi buldum mi? Peki, söyleyin bana... ...bu adamı buraya getirirken... ...yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Seyidet Nefise'ye uğrayıp... ...duasını almak istedi. Biz de izin verdik. Nefise Hatun onun için dua etti ve dedi ki... allah Teala sizi zalimlerin gözünden saklar. Dinleyin beni. Bu adamı salıverin. Ondan sonra Seyedet Nefise'ye göndereceğim hediyeyi tez zamanda ulaştırın. İşte şu kesede yüz bin dirhem var. Bunu ona verin ve deyin ki... ...bu Allahu Teala'ya tövbe etmesine vesile olduğunuz kulun şükran borcudur. Zeynep! Buyur hala. Şu keseyi görüyor musun? Bunu bugün evimize gelen yoksullara dağıtacağız. İçinde yüz bin dirhem var. Fakat insan ömrünün ne zaman son bulacağını yalnız Allah bilir. Bu paraları dağıtamadan ölürsem üzerimde kalmasın diye o görevi sen yerine getirirsin. <gülüyor> o nasıl söz hala? Neden ölümden söz ediyorsun? Ölüm her an bizimle beraberdir kızım. Ama bir saniye sonra ama bir sene sonra. Onun için şu emaneti dağıtamadan ölürsem diye korkarım. Doğru halacığım. Merak etme. Senin yarım bıraktığını ben tamamlarım. Nevisatım. Buyur efendi. Ne yapıyorsun öyle hatun? Bu çukur neyin Ağaç mı dikeceksin yoksa? Bana söyleseydin ben kazardım yeri. Kazmayla toprağı kazmak senin işin değil ki. Herhalde kurma fidanı dikeceksin. Hayır efendim. Fidan dikmeyeceğim. Ya ne işe yarayacak bu çukur O benim kabrimdir. Kabrim? Peki ama neden? Yaşarken... Ölümü bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu çukur benim mezarımdır. Burayı ölüme yakın olayım... ...ve dünya işleri bana onu unutturmasın diye kazıyorum. Bundan böyle ibadetlerimin bir kısmını o çukurda yapacağım. Seyyidet Nefise... İmam Şafii Hazretleri selamlarını gönderdi. Kendisi rahatsızlandı. Sizden dua istiyor. O bizden gençtir. Onun yolu İmam Malik'ten başka İmam-ı Azam'ın talebesi İmamı Muhammed'den geçmiştir. İlim derecesi çok yüksektir. İmam Malik Hazretleri'nin Muvatta'sını dokuz gecede ezberlemiştir. İmam Ahmed bin Handel de İmam-ı ders almıştır. Allahu Teala kullarına fıkıh kapısını tekrar imamı ile açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e sömeyiniz, zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur. Hadisi şerifiyle imamı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir. Demek zamanın en fazileftisi rahatsızlandı da döşeklerde yatıyor. Kendisi için gece gündüz dua edeceğimi söyleyin. İnşallah tez zamanda döşekten doğrulur. Bugün daha iyi. Şükürler olsun. İbrahim, Seyidet Nefise Hatun'un bizim için ettiği dualar kabul oldu. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandı. Söyle bana İbrahim, Nefisetül İlm nasıldı? Hocam, Seyyidet Nefise yeryüzü ilgisini azaltmıştır. Vaktinin çoğunu yerin altındaki hücresinde geçirir. Seyid et Nefise, dünya sevgisini besbelli bir yana koymuş. Çünkü dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. İsa ı Muhtemelen Hazretleri... ...Seydet Nefise annemiz nerededir? Yer altındaki hücresinde ibadet eder. İmam-ı Şafii Hazretleri gene hastalandı. Ne zaman hastalansa Nefise annemiz dua eder iyileşirdi. Bu defa da hocamız dua ister ondan. Gel benimle İbrahim. atum Nefise atun. Şafii Hazretlerinin talebesi geldi i̇mam Şafi hastaymış. İşittin mi beni Nefis Hatun? İşittim efendi. Senden dua istermiş. İmam-ı Şafi hazretlerinin talebesine de ki... ...dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük alim için... ...Allah'ın rahmetini dilemekten başka elimden bir şey geldi. Efendim İshak-ı Hazretleri... ...Seyyedet Nefis'e neden böyle söyledi? Sanırım bu sözler... i̇mam Şafii Hazretleri'nin... ...vefat edeceğinin işaretidir. Hocam... ...bu sözleri söylemek benim için çok zor. Söyle İbrahim... ...biz Allah'tan gelecek... ...her emre tabi ve razıyız. Yoksa... ...Seyyedet Nefis'e... Dünyayı aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka bir şey elimden gelmez mi dedim? Evet hocam. Demek ki bu dünyayla rabıtamız sona ermek üzere. Söyleyin o ibadetleri güzel nefiz etül abideye ki cenazemde o da bulursun. Neden üzgün duruyorsun? İshak Efendi Medine'ye gidelik... ...kederlenir dururdum. Sanki onu bir daha... ...göremeyecekmişim gibi içime bir sızı girer. Bir mektup yazmak isterim ona. Kaç günde gider dersin. Ona diyeceğim ki... ...çabuk gelsin. Artık bu dünyadan... ...ayrılma günümün yaklaştığını hissediyorum. Halacığım... ...Mısır sensiz ne yapar? Ya evlatların... Halabelerin. Elbet benim yokluğuma da alışılır Zeynep. <gülüyor> ne güzel. Bugün de orucumu tuttu. Şükürler olsun Rabbi. İsa Efendiden bir haber yok mu? Mektubun varmış mıdır? Kızım Gülsem ve oğlum Kasım neredeler? Hadi çağır onları. Belki babalarından bir haber almışlardır. Peki hala. Hala. Hekim orucu bırakmanı söyledi. Güçsüzdür, hastadır. Orucu bir süre bıraksın dedi. Hekime söyle orucumu bırakamam. Bu haldeyken ölmek isterim. Bak bakalım. Bir ayak sesi var kapıda. İsak Efendi gelmiş olmasın. Geldi mi efendi? Hayır alacığım. Evlatlarım burada mı? Evet. Talebelerim? Onlar da buradalar. Pek sisli görürüm etrafı. İshak efendi neden yok? Yoldaymış. Kervancılar haber verdiler. Yolda mı? Çok şükür. Çok şükür. Cenaze işiyle o uğraş. ...beni kendi elimle kastığım... ...kabre gömüde. <Gülüyor> Dünya hayatı... ...bir oyundan... ...bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise... ...sakınacaklar için... ...elbet daha hayırlıdır. Benzi sarardım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşünen ve hakkı kabul edenlere... ...Rableri katında... Cennet vardır. Hah, i̇şte, işte, işte isak enişte, isak enişte geliyor. Hala, hala eniştem geldi, nihayet geldi. Nefis Hatun, Hatunum. Geldin mi Çok şükür, gelebildin çok şükür. Eşdeni. Allahü Ekelallahu ve Şadan ve Muhammeden Abdühaü Rasulü. Seyyidet Nefise Hazretleri, Milyadî 823 yılı Ramazan ayında vefat etti. İmamı Şarani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buluyor. Seyyidet Nefise'nin türbesi Kahire'de Derbus Siba denen yerdedir. Türbe dünyanın her tarafından gelen ve Allah'tan şifa isteyenlerle dolup dolup taşmaktadır. Salihlerden birisi der ki, Allahu Teala, Seyyidet Nefise'nin kabrinde insanların dilekleri için bir melek vaziyet gereke sundu bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın